yüz eser. Bütün şiirleri Orhan Veli Kan Edebiyatı sevenler ve bu heyecanlı yolculuğa yeni başlayanlar. Merhaba. Cumhuriyet dönemi şairlerinden Orhan Veli Kanı'nın şiirleriyle birlikteyiz bu programda. Türk şiirine yeni bir soluk getiren ve sanatsal söyleyişin dışına çıkaran şairimizi tanıyacak, birbirinden güzel şiirlerinin tadına varacağız. 36 yıl gibi kısacık bir ömre birbirinden güzel şiirler sığdıran şair 1914'te doğdum. Bir yaşında kurbağadan korktum. Dokuz yaşında okumaya, on yaşında yazmaya merak sardım. On üçte Oktay Rıfat'ı, on altıda Melih Cevdet'i tanıdım. Yirmi yaşından sonra da para kazanmasını öğrendim. Yirmi beşte başımdan bir otomobil kazası geçti. Çok aşık oldum, hiç evlenmedim. Kendisini kısaca bu cümlelerle anlatan şairi daha yakından tanımaya başlamadan önce bir şiirine yer verelim diyorum.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 Eve ekmekle tuz götürmeyi böyle havalarda unuttum. Şiir yazma hastalığım hep böyle havalarda nüksetti. Beni bu güzel havalar mahvetti. 13 Nisan 1914'te İstanbul'da doğan şair, 14 Kasım 1950'de Aynı kentte ölür. Babası, Cumhurbaşkanlığı Armoni Orkestrası şefi olan Mehmet Veli Kanık'tır. Şair, ilk öğrenimine Galatasaray'da başlar. Orta öğrenimini babasının görevi nedeniyle bulundukları Ankara'da tamamlar. Arkadaşları, Oktay Rıfat Horozcu ve Melih Cevdet Anday'la lise sıralarında tanışır. Şiirle tanışması da aynı dönemdedir. Liseden sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümüne girer. 1935'te okulu bitirmeden ayrılır. 1936-1942 yılları arasında PTT Genel Müdürlüğü'nde memurluk yapar. 1945-1947 tarihleri arasında Milli Eğitim Bakanlığı Tercüme Bürosu'nda çalışır. Sonraki yaşamını... Çevirmenlik ve yazarlık yaparak geçiren şair, 1 Ocak 1949 15 Haziran 1950 tarihleri arasında Yaprak dergisini yayımlar. Dergi 28 sayı çıkar. Daha sonra Oktay Rıfat Horozcu ve Melih Cevdet Anday ile birlikte Garip adlı ilk şiir kitabını çıkarır. Kitabının yayımlanması, sonradan Garipçiler adıyla tanınan şiir akımının da doğmasına sebep olur şiirlerdeki söyleyişe yakıştırılan ilk sıfat garipti çünkü alışılagelmiş şiir anlayışının dışındaydı yazdıkları işte onlardan biri dalgacı mahmut <Gülüyor>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 Öncelikle sanatlı, ağır ve ağdalı bir dil değil, herkesin anladığı yalın bir dil kullandılar. Şiirlerinde ölçü ve uyak oluşturma çabaları yoktu. Şairane söyleyişten uzaktılar. Orhan Veli'ye göre şairler, uyağı ilk dizenin kolay hatırlanması için sadece hafızaya yardımcı olması amacıyla kullanmışlardır. Garipçilerle günlük yaşamdaki sıradan olaylar, sıradan insanlar şiire girer. Kitabeyi Sengi Mezar şiirindeki Süleyman Efendi gibi. Bu şiirin adının anlaşılır olduğunu söyleyemeyeceğim. <gülüyor> Sanırım mizahi bir yaklaşımla verilmiş bir ad. Mezar taşı yazısı anlamına geliyor Kitabeyi Sengi Mezar. Dünyadaki en büyük sıkıntısı ayağındaki nasırı olan Süleyman Efendi'nin ölümü ve ardından yaşananlar anlatılıyor bu şiirde. Merak edenler hemen kitabı açıp okuyabilirler. Ben başka bir şiirle devam edeyim. ...anlatamıyorum. Ağlasam sesimi duyar mısınız Mısrarım? Dokunabilir misiniz... ...gözyaşlarıma ellerinizde? Bilmezdim şarkıların... ...bu kadar güzel...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 Toplumsal çarpıklıkları, sıradan insanın duygu ve düşüncelerini anlatır. Mizahi, hatta alaycı denebilecek bir söyleyişi vardır. İlk şiirleri Varlık Dergisi'nde yayınlanır. Önceleri geleneksel şiir biçimleriyle bireysel duyarlıkları dile getiren şiirler yazar. Bunlar ses uyumunu gözeten ve duygusal eğilimler gösteren şiirlerdir. Sonradan yeni arayışlara girer. Şiirlerinde büyük beklentileri olmayan, içgüdülere dayalı... Küçük şeylerle avunabilen yaşamları ele alır. Anlattığı insanların davranışlarını kimi kez abartarak dile getirir. Şairin garip için yazdığı ön sözde, şiirle ilgili görüşlerinden birkaç cümleye yer verelim. Şiir öyle bir bütündür ki, bütünlüğünün farkında bile olunmaz. Sıvanmış, boyanmış bir binanın tuğlaları arasındaki harcı göremeyiz. Bina tamamiyetini ancak bu harçla temin ettiği zamandır ki, onu teşkil eden tuğlaları teker teker görmek, onların vasıfları üzerinde düşünmek fırsatını elde ederiz. Yüz kelimelik bir şiirde yüz tane güzellik arayan insan vardır. Halbuki bin kelimelik bir şiir bile bir tek güzellik için yazılır. Tuğla güzel değildir, sıva güzel değildir. Fakat bunlardan terekküp eden bir mimari eser güzeldir. Şairin ölümü trajiktir. Ankara'da belediyenin kazdırdığı bir çukura düşerek başından yaralanır. Ertesi gün İstanbul'a döner. Bir arkadaşının evinde otururken fenalaşır ve dört gün sonra otuz altı yaşında beyin kanamasından yaşamını yitirir. Orhan Veli'nin şiirlerini topladığı kitapları Garip, Vazgeçemediğim, Destan Gibi, Yenisi ve Karşıdır. Denize Doğru adıyla basılan düz yazıları, 12 adet çeviri kitabı vardır. La Fontaine'in masallarını manzum olarak dilimize çevirmiştir. Şiirleri ölümünden sonra bütün şiirleri adıyla tek kitapta toplanmıştır. Şiirle devam edelim. Hürriyete doğru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 ...git gidebildiğin yere. Bütün şiirlerini değil ama... ...birkaçını paylaşarak şairimizi... ...daha yakından tanımanıza... ...yardımcı olabiliriz. İşte onlardan biri... ...ve bence Orhan Veli'yi...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 Oturmuş da bir türkü tutturmuşum İstanbul'un mermer taşları Başıma da konuyor konuyor aman martı kuşları Gözlerimden boşanır hicran yaşları Edalı mı senin yüzünden bu hal? İstanbul'un orta yeri sinema Garipliğim mahzunluğum duyurmayın anama El konuşur sevişirmiş bana ne? Sevdalım, boynuna vebalim. İstanbul'da boğaz içindeyim. Bir fakir Orhan Veli. Veli'nin oğlu. Tarifsiz kederler içindeyim. Güzel bir İstanbul şiiri de benden. İstanbul'u dinliyorum.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 İzlediğiniz